Biz. Peki tantra öğretisiyle erken boşanma öğrenilir mi? Ve de e, tabi ki bu arada tantra öğretisi ne olduğunu açmanızı rica edeceğim. Şöyle söyleyeyim. E, tantranın felsefesi meninin dışarıya atıldığında enerjinin atıldığına inandıkları için onlar meniyi tutmak isterler. Onlar sadece çocuk yapmak istediklerinde boşalırlar. Yani tantranın özel aslında meniyi tutmak, boşalma kontrolü sağlamaktır. Boşalma olmadan e, yoğun bir şekilde Bu sağlıklı sevişmek. bir şey mi? Yani mesela hani ta, ben de aynı şeyi biliyorum. Hı. Çünkü tantrada erkek kendini tutuyor, boşalmıyor, Değil belirli mi? bir zaman için. Mesela Hı. bir haftalık bir süre veriyor kendine. Bir hafta boyunca... ...girdiği cinsel ilişkilerde hiçbir tanesi boşalmıyor... ...bir haftanın sonunda bir boşalma yaşıyor. Biz bunu sağlıklı bulmuyoruz. Çünkü bir şekilde düzenli olarak menenin çıkması... ...erkeğin rahatlamasını sağlar... ...ve yeni menü üretimi vücutta bir enerji tutar. Ama bizim tantrayı erken boşalmada... ...kullandığımız şöyle oluyor. Aşk kasları aldığını verdiğimiz bazı kaslar var. Hı. Erkeklerde, makat... Yumurtalıklar ve kasıkların olmuş olduğu bölgeyi kapsayan kasları biz aş kasları diyoruz. Bu kaslarını gevşek tutabilen bir erkek sevişme sırasında boşalmasını da kontrol edebiliyor. Şifresi bu. Yani aş kasları, makat, yumurtalıklar ve kasıkların olduğu bölge sevişirken yumuşak kaldığı sürece, erkek orayı kasmadığı sürece boşalması da gelmiyor. <Gülüyor> Zaten boşalma olabilmesi için o kasların kasılıp silahın ateşlenmesi lazım. O kasları gevşek tutabildiği sürece erkek boşalmasını da kontrol edebiliyor. Biz erken boşalma tedavisi bunu kullanıyoruz. İkinci olarak da şu var dur başlat tekniği adını verdiğimiz bir teknik var. Yani erkek 8 noktası adını verdiğimiz o boşalma korkusunun için ilk düştüğü an geldiğinde mastürbasyonuna ara veriyor. Aş kaslarını gevşeterek nefes çalışmaları yapıyor. Ardından tekrar mastürbasyona başlıyor. Bu şekilde önce mastürbasyonla kendini kontrol etmeyi öğrenen erkek, daha sonra burada öğrenmiş olduğu becerileri cinsel ilişkiye taşıyor. Cinsel ilişkisinde de yine heyecan seviyesi, o sekiz noktası dediğimiz boşalma korkusu düştüğü anda durup, sakinleşip, aşk hastanını gevşettiğinde, nefes çalışmaları yaptığında tekrar başlayabilir. Bu şekilde erkek e, otomatiğe alıyor yeniden kendini. Boşalma, erken boşalma yerine daha uzun boşalma, o boşalmasını kontrol etme şeklinde yeni bir davranış öğrenebiliyor.